Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? <gülüyor> Perialli Podcast'a hoş geldiniz. Ben Aristo. Ben Exoblivion. Bugün evet. yine bir e, Exoblivion'la e, balkon keyfine. Balkon keyfi. <gülüyor> evet devam <gülüyor> Yazı ediyoruz. Yazı getirmiş olarak balkon evet, evet. keyfi. Bakalım yine araba geçiyor? <gülüyor> bir tane geçiyor. Ha. Evet bak geliyor araba. Arabalar geliyor, geçiyor. Şimdi kuşlar falan martı falan da ötmeye başlar. Martı ötmez de ama hava güzel ya. Hava iyi ya, serin, serin. Evet, serin. Oturuyoruz. Selin. Evet, sevgili Exobelviyon. Ne konuşacağız bugün? Bugün diyorum ki şu Konsolları konuşalım. Değil mi? Yeni nesil. Yeni nesil konsolları bir konuşalım o zaman. Yeni nesil geliyor. Biz de bir değerlendirmesini yapalım şöyle. Evet. Ben açıkçası çok büyük bir konsolcu değilim. Ben daha çok PC oyunları tercih eden bir insanım Hı. oyuncu olarak. Sen birazcık daha konsolcusun. Özellikle evet. Xbox ağırlıklı olarak. Evet. Hani Benim zamanında hani nesim vardı. Nintendo <gülüyor> Entertainment sistemi vardı. Evet. zamanı 8 bit. 8 bitti değil mi onlar? 8, 8 mi 16? Yok 16 bitti. Zaten. 16 bitti. Ee, neyse Super Mario Bros. Ha. Ee, Duck Hunt. Duck Hunt. <gülüyor> yani onun öncesi işte ne bileyim Atari'lerdir, Commodore'lardır. Onlarla pek işim olmuyordu, olmadı benim ha. şimdiye kadar. Nesle başladı benim konsolum. Ondan sonra da işte hani gerçi Super Nintendo'ya bir geçişim oldu. Ee, onun dışında e, handheldlardan da işte Game Boy'm vardı. Hı hı. Ondan sonra işte ne Xbox ne PlayStation'a geçtim. Bir PlayStation 2 oldu. Işte bir araba ara. PlayStation 2'm vardı. Ondan sonra da tekrar e, PC'ye geri PC döndürsün. Evet. Ama yani şimdi Türkiye'de biliyorsun zaten insan. Aslında PCG olarak takılıyor yani bilgisayar oyunları üzerine aslı takılıyor. İnsanlar daha çok bilgisayar kullanıyor. Bizim öyle bir alışkanlığımız konsol alışkanlığı çok anca işte PlayStation'la PlayStation 2'yle falan oturdu aslında. Hatta sırf hocadan herkes sadece PlayStation'ın bir konsol markası olduğunu zannedip başka hiçbir konsol markası yokmuş gibi bir ara gezdi ortalıkta. Tabii, yani onda işte Winning Eleven'lar sağ olsun bu arada. Yani PlayStation 2'nin de işte PES olması. PlayStation 2 de aslında hani şey yapan, popülerleştiren e, piyasada Futbol oldu yani yine bizim futbol sevgimiz oldu aslında. Evet. Ama e, tabi bu iş daha da geriye gidiyor. Sonuçta bütün konsol işini e, başlatan insan şey olarak bakarsan, marka olarak bakarsan, Nintendo'yu görüyorsun. Ondan önce Sega tam Atari'ler falan vardı ama yani Sega da beraber çıkarmış. Ya aslında Türkiye'de hani konsol deyince hani oyuna delike bir cihaz almak bir evet. yani bilgisayarı aldığın zaman zaten gündelik işlerini de okuyordu zaten. Yani. Ben de ondan sonra arkadaşlarımın evine gittim ne oynadım? Benim mesela Amiga'm veya Commodo'msı olmadı. Hı -hı. Benim ilk aslında hani bu tarz bir cihazım işte. Yani daha önce bir tane vardı ama o hani sonuçta Amigalardan ön önce dedim yani ama benzer zamanda çıkışan mesela Spectrum'umuz vardı biz. Spectrum böyle klavye. Az bir tane böyle kaset, kaset. çalarımız vardı falan böyle kasetleri böyle üçleriften kaset çalar okusun diye kasardık Onunla oynardık yani. Hı -hı bir kuzenin bir şey, şeyi vardı. Atari miydi o? Atari'de herhalde böyle şey oynardık. Klasik joystick. Klasik joystick vardı. Ondan sonra joystick'i kırmak için aslında bir de şey oyunu vardı. Bu e, Konami'nin sonra spor oyunu. Evet. Olimpiyat oyunu vardı. Kung fu vardı o zaman. İşte kung fu kung fu. Bu olimpiyat oyununda şey vardı. Ondan sonra mızraklı böyle atlama evet, vardı. Evet, evet O mızraklı atlama için böyle kumanda tık tık tık tık tık tık tık yapman <gülüyor> gerekiyordu Böyle tokatlar gibi yapman gerekiyordu onu. Oradan kaç tane şey kırardık yani. O ona, oyunda şeyin Joseph'ti kırdık. Joseph'ti Mesela yani, aklına gelen ilk ilk ilk oynadığın konsol oyunu hangisi? PC'ye hiç girmeyelim. Ya şimdi şöyle bir şey var. İlk konsol oynarken mesela benim hiçbir zaman Nintendo, işte NES, NES falan. Onlar hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şeye sahip olmadım aslında. Ama biliyorsun Türkiye'de yaşadığımız için Hı -hı. E, bunların her zaman bir kopyası oldu. Evet. İşte Micro Genius sistemler, dinlemeler böyle. Yani <gülüyor> hani Nintendo oyunlarının Neredeyse böyle en popülerlerinin ondan sonra kopyalanmış hali. Bütün bu sistemler de oldu işte Mariolar, Super Mariolar, ondan sonra hiç bitmeyen Mariolar falan. böyle <gülüyor> işte daha kantlar falan. Normalde bir aslında, bir oldu aslında. aslında Super Mario Bros bitmiyor biliyorsun. Ya işte bitmiyor. Yani da. 8, 8 world 8 world vardı kalbi Super yani. Mario Bros orijinalinde. Bittiğin zaman baştan başlıyorsun ama işte yaratıklar mantarlar daha güçlü oluyordu falan filan. Sonsuz falan. Fafiyan ama yani tabi biz çocukken böyle. Mario oynuyorduk ama o Mario oynadığımız cihaz büyük ihtimalle Nintendo cihazı değildi yani. <gülüyor> aslında Tetris oynuyorduk ama hani Tetris Nintendo cihazını oynayamadık. Çünkü Game Boy çok az insanda vardı. Evet. E, Game Boy'u ben ilk gördüğümü hatırlıyorum. Bu ne ya böyle arkadan bir şey takıyorsun böyle kartuş falan Allah Allah ne ilgili cihazı şey falan böyle hiç, yani yoktu yani. Çünkü yurt dışından getirtilen yurt dışı olan insanların çocukların olduğu şeylerdi bunlar hani Nintendo'lar. Bu arada... O yüzden ama Mario oyun işte ilk oyun aslında Mario diye düşünebiliriz tabii. Hani bir konsol şey anlamında, oyunu anlamında. Ama aslında çok garip değil mi yani? Game Boy'un olduğu dönemde aslında Sega şey vardı. Neydi? Ee, Game Gear vardı. Game Gear vardı. Game Gear'di evet. Game Görüyordum. Gear yani birazcık daha geniş şeydi ama... Renkli ekrandı falan filan. Evet. Biz işte o zamanlar fakirdik. Hep eş dost oynayadık. Game onları. Gear öldü. Sega öldü. Yani... Aslında işte... Rules. Ha. <gülüyor> ee, Game Boy Advance de siyah beyazdı galiba. Renkli Yok. miydi? Game Boy Advance renkliydi ama yani... Ama Game Boy'dan Game Boy Advance'i geçene kadar zaten bir 20 sene sürdü. Yani evet. renkli ekrana yani geçmişti Game, Boy Game Boy Boy'u. zaten şey dominasyonu zaten yani e, ettiği zaman bayağı uzun. O işte Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ondan sonra Game Boy SP, arada başka... Sonra Bu arada Boy Game Star'da Boy da 4 renk falan da yani. Game Boy yani. O ilk renkli işte Game Boy kalır. Ama Hı? aslında şey, Sega e, Game Gear'a e baktığın zaman ilk çıktığından Gear, beri 256 <gülüyor> renkli harika bir cihazdı yani. Game Gear yani grafik kalitesi işte o ekran parlaklığı falan ama tabii <gülüyor> yani işte pil ömrü sıfırdır Yani sonra yani, açıyordun. Hı. iki tane iki Sonic oynuyordun. Tak gidiyordu pil. Ay daha tekrardan böyle şey fişin yanında geziyordun böyle oynayabiliyordun. Hani portable bir cihazı giyiyor ama gezemiyordun cihazla beraber evin içerisinde. <gülüyor> Onu geçtim. Zaten cihaz da eşek kadardı. Yani ya, içerisinde aslında. koyulan pilleri hatırlıyorum ben. Böyle böyle pil koyuyorduk. Aa, sonra pil o kadar da pili. büyük değildi be. Yani Abi hayır, de şey küçüktü. Ekran küçüktü. Gayret <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> büyüktü. Aslında iki tane şey üstünde yani iOS bir şeyleri var. PS Vita'dan mu? birazcık daha büyüktü sanki. Ben ama öyle hatırlıyorum. Ama yani şimdi PS Vita dediği şey ince bir cihaz. Ha, tamam. Böyle kaba. Böyle kocaman. Fabrikadan sanayiden çıkmış gibi. <gülüyor> yani. O zaman tabii çok muhteşem bir şey. Oo, halete bak diyorsun böyle. Ama şimdi eline al bak bir tane game gear bulup o sonra alan dersin. Yani böyle, bir, böyle bir şey yok. Ee, kocaman. Yani Arada şey 20 sene geçmiş. Yani. Bu ilk, ilk çıkan Xbox kumandası kadar bir şey de böyle. <gülüyor> <gülüyor> kocaman. O yüzden hani ama tabii o zaman inanılmaz. Ama şöyle bir salaklı haklığı daha vardı o cihazın. Bu işte arkadaki o rengi veren böyle bir şeyi vardı onun yani bir kristal bir şey mi vardı? Hı -hı. O arkada o ekranın özel bir şeyi vardı. O da mesela çok bozulan işte böyle hemen çok e şey e kırılabilen ne bileyim, esnek o şey bir malzemeden yapılmıştı. E narin bir malzemeden yapılmıştı. Mesela ben hatırlıyorum ondan sonra böyle çok şikayet arkadaşlarım vardı benim. İşte, işte camı kırıldı bilmem ne oldu işte içindeki şeyi kaçtı falan diye böyle. Yani bir tuhaf bir cihazdı o. Hani böyle kolay bir cihazydı Zaten oyunları da işte, çok oyun çıkartamadılar Evet çünkü yani aslında var. o dönemde e, Nintendo'nun dominasyonu aslında tamamıyla kartuş üretimi ve oyun üretiminden evet. kaynaklanıyordu. Yani düşünsene sen yeşil ekranda, ıspanak rengi bir ekranda siyah noktalardan oluş oluşan oyunlar oynuyorsun. Ya oyunlar oynasın dedim de. Mimari oynuyorsun, Tetris oynuyorsun. Ya işte <gülüyor> o zamanlar Paperboy vardı mesela. Ya, evet Paperboy vardı belki veya başka oyunlar da var belki. Ama şu anlara hiç yetişmedim ama ya, temel anlamda baktığında insanlar onu işte o, bak böyle, bu var diyordu. Ne gösteriyordu? Mario gösteriyordu. Ben Mario hatırlıyorum. Var var ya vardı. Yani. Var diyor hatırlıyorum. Aslında işte varsı yoksa belki Yoshi'm mi? Yoshi ile ilgili bir şey belki vardı. Ama ben hep arkadaşlarıma gittiğimde bela bana gösterdi. Onun işte Mario var. Mario oynardı. Tetris var. Tetris oynardı. Çünkü Tetris zaten aleti aldığında veriyorlar. Yani, yani. işte. <gülüyor> Neyse, şimdi daha modern e, konsollara hani Neyse sonuç olarak şöyle oldu. Şimdi PlayStation 2 diyorsun bu işi hakikaten güzel bir şekilde yaptı Sony PlayStation 2 ile Zaten şey olayını biliyorsun ee, Sony aslında PlayStation'a girmeden Nintendo'yu da Evet Nintendo ile beraber aslında Nintendo CD-ROM'lu bir Hı. cihaz çıkarmak istiyordu ve işte Sony ile gidiyor. Anlaşma yalnız. Çünkü Sony ile o sırada CD aslında cd işine evet. işini yapmak istiyor. cd anlaşıp işte orada bir makine beraber yapalım diyorlar. Ama sonradan donanım tarafından işte Sony ile anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları için Nintendo tamamen bırakıp CD'li bir cihazı da bırakıp yine karşılığı bir cihaz çıkartıyor. Sony dedi diyor ki ondan bu kadar emek sarf etmişiz. Vali bundan bir şey yapalım diye deyip. Aslında PlayStation 2 cihazını yapıyorlar. PlayStation 1. Ay pardon PlayStation bir yapıyorlar. Aslında PlayStation biri de PlayStation 1 yapan aslında Street Fighter. Yani. Bana kalırsa. Bir de Final Fantasy'ler var. Nintendo'dan yani. Sony'ye geçen. Final Fantasy'leri ama yani ee, Street Fighter kadar bir globalliği yok. Ben onu biliyorum ya, yani, yani. Şimdi tabii Gravel ki o zaman da şeyi düşüneceksin aslında. Gravel işi bu adamla Japonya'da kapışıyorlardı. Zaten. Japonya'da kapışıyorlardı ama. Yani Japonya'dan ama, sonra işte hani. Tabii yani. O zamanlar ilk defa, ilk önce Japonya vardı abi. O zamanlar ilk önce Japonya. Vardı. Hani Capcom'un mesela o e, konsol işine girmesiyle mesela hmm. patladı evet. e, PlayStation. Tabii için. ki işte Resident Evil ondan sonra işte Street Fighter işte ne bileyim çünkü Capcom'un bir sadece şeyde, şeyde oynayabiliyorduk atari salonlarında evet. büyük ekran şey büyük o cihazlarda jeton koyarak oynayabiliyorduk aynen PlayStation 1 çıktı. Ondan sonra işte Street Fighter artık evde oynanabilir hale geldi. Oo millet bir çıldırdı falan. Evet. PlayStation 1 reklamlarını falan ben... Ondan sonra radyoda falan duyduğumu hatırlıyorum yani. Öyle, öyle şey hatırlıyorum böyle. PlayStation falan diye bir reklamlar. PlayStation ne ya falan diyorduk böyle. Ondan sonra adamlar işte PlayStation 1 çıkardılar. O karambol Sega Dreamcast'ti. Of. Karambol'e. <gülüyor> Ki onda da bayağı aslında iyi oynar varken diye dayanamadı. Ee, Dreamcast'tan önce miydi Satürn? Satürn tabii değil önce olmuş. Ee, böyle böyle sonuç olarak PlayStation 2 ile aslında Sony şeyi tutturdu bayağı. Evet. Götürdü. 100 milyon üzerinde satış yaptı. Ondan sonra bayağı uzun süreli konsol ayakta kaldı. Ama PlayStation 3'te işte o şeyi tutturamadılar bu sefer. Evet. Tabii, o sırada zaten... Mangal gibi bir alet yapınca böyle. Mangal gibi <gülüyor> aletten değil abi. <gülüyor> Karşılarındaki rakipleri sonra küçük gördü. Ondan oldu. Microsoft Windows'un girdi şey zamanında. PlayStation zamanda. zamanında. Evet. Beceremedi. Yani Microsoft girdi ama çok felaket batırdı. Sıçtı batırdı. Ama yine de bir biliyorsun Microsoft'da yapacağım ben bu iş işte, dedim. Parayı koyuyorsun dibine kadar. Bir şekilde yapmayı başarıyor. İşte Xbox 360'ta aslında Denkli, e, bayağı oldu. bir iş yaptılar evet. Yani PlayStation 3'ten. hoş satışlara baktığında şu anda başa başlar. Ki e, ama orada da biliyorsun Blue Ray, Blue Ray Player Evet. bu değil, oynatma özelliği aslında birazcık benim düşüncem odur çünkü zaten şeylerle bakıldığında satış oranlarından. Hani PlayStation 3 alanların çoğu aslında Burger de aynı zamanda olduğu için alıyorlar. Ama hani oyun satışı rakamlarına baktığında, e, Multiplayer'ler Xbox mesela yine daha önde gidiyor. Çünkü online anlamında verilen hizmet her ne kadar paralı olsa da, Xbox daha iyi olduğu için e, insanlar bir şekilde o, tara o, kanal o tarafa kanalize oldular. Ve PlayStation 3'i biraz şey bırakıyor. Yani PlayStation 3 single, tek, tek oyunculu oyunları evet, oynadığın evet. cihaz haline geldi. Diğeri Multiplayer'de oynadığın cihaz haline geldi. Bir Falan de şey yani, tabii... <gülüyor> aslında e, çoğu kimse kullanması da işte e, Windows platformuyla e, ilişkisi, Xbox e, yani yani hani entegrasyon Windows, tam anlamda entegrasyon değil de platformda çok Microsoft'un orada yazılım tarafındaki e, deneyimlerinin onunla çok iyi kanalize çok iyi kullanması. Evet arayüzü, arayüz arayüzün anlamında evet. sürekli gelişen sürekli iyiye doğru giden bir arayüzü kurmalarına neden ve oldu. şey de çok iyi e, büyük bir fayda etti aslında. E, Pazarlama açısından çünkü Microsoft zaten hani e, içerik bazlı üretim <gülüyor> yapan bir şirkette evet. ve zaten bütün platformları da hani dünyadaki bilgisayarların yüzde evet. Windows kurulu hani e, Windows tabanlı e, aplikasyonların bir kısmını da e, Xbox'la birlikte yönetebildiği için. Evet. Vallahi, Mesela şimdi işte Netflix'in gelmesinden he, Onları tuttun... falan çok kolay entegre ettiler tabii. Hı. Adamlar entegre değil, açık bir sistem arıyoruz yaptıkları için bütün multimedyalar, bütün ne kadar şey varsa hepsini entegre edebilir Hoş biz ne kadar Türkiye'de bunların hiçbirini kullanamamış olsak da evet. Amerika için, işte Avrupa için, İngiltere için bu aplikasyonlar kullanılabilir halde. Ve çok da güzel yani hani bir film çıkmadan daha hani mesela Xbox 360'da Blu-ray player yok. İşte herhangi bir HD, DVD, herhangi başka bir şey yok. Ama zaten e, internet bağlantısı iyi olan biri yani yaşıyorsan ve bu aplikasyonla ulaşabiliyorsan her türlü dizi, her türlü film, her türlü her şeyi HD kalitesinde kiralayıp veya satın alıp izleyebilme şansım bulunuyordu. Yani zaten bu... Xbox One lansmanının o işte. bir dakikalık özetini da... eğer gördüyseniz, izlediyseniz Bir dakika hani, özeti çok komikdir. TV TV, TV, sports, TV, TV, Sports TV. Sports TV, TV TV. TV, sports, TV, TV, TV, TV. Xbox Go <gülüyor> Yani aslında hakikaten Xbox One'la adamlar Tam anlamıyla bir e, online multimedya set e, sunma planında var. Yani bizi ne tasarım, kadar iyi... Tasarımda benziyor. Evet böyle. abi. VCR diye geçiyor tasarım. Millet dalga geçiyor. Yani bizi ne kadar ilgilendirir? Biz o hizmetlerin ne kadarından faydalanabiliriz? E, i̇şte, çok meçhul. Evet. Ama. Yani ee, şimdi şey olayı var orada. Mesela aslında Xbox'ın işte bu Xbox One'daki bu şeye doğru gitmesini aslında son iki yılda zaten Xbox 360'ta belli ediyordu Microsoft. Evet. Yani çünkü bakıyorsun bir anda son iki senede mesela PlayStation 3'e aslında çıkan ekskluzif oyunlar PlayStation 3'ün ondan sonra sunduğu bazı bir takım servislerdeki gelişme daha oyunculara odaklıyken aslında Xbox'ın sunduğu Xbox 360'ın sunduğu servisler oyunculardan biraz uzaklaşıp daha çok multimedya üzerine olmaya başladı. Yani işte de bütün ne kadar hulu mulu, ne varsa hepsi geldi. İşte Last FM'ler işte müzik servisleri falan deli gibi servis doldu. İstediğinden şey evet. girip yapabiliyorsun. YouTube geldi işte smart class getirdiler artık el cihazlarından girip rahat işte bütün browser Aynen kullanabiliyorsun. Anynen. İşte Skype geldi falan filan işte Kinect'i getirdiler. Hepsini böyle bir entegre ettiler. Böyle bir ilginç bir cihaz haline getirdiler. Ama oyun tarafında bayağı gerilediler aslında yani multi dışında. İşte böyle son iki senede aslında iki tane düzgün... Yani Exclusive oyun çıktı. Biri Halo 4 çıktı, bir de işte Gears of War'un bir oyun çıktı. Hı -hı. Hani böyle çok bir exclusive oyun çıkamadı aslında. Onu şey yapacak, heyecanlandır veya işte devam ettirecek şey. Ama bak bakıyoruz PlayStation 3'e, yani ömrü de olmayacak ama henüz yeni, yeni konsol çıkacağı bir dönemde adamın en bomba iki oyunu mesela işte Beyond Two Souls'la Last of Us mesela geliyor. Yani hani böyle bir konsol haline geldi. İşte paralı PlayStation Plus hizmeti sunuyor ama PlayStation Plus alırsan sana işte daha önceki katalog oyunlarından mesela bir sürü bedava veriyor Tam böyle mesela hizmetler yaptı. Xbox'da bir kişi işte veriyorsun yılda 50 doları. <gülüyor> sadece Gold üye oluyorsun ama ne yapıyorsun? İşte o multimedi hizmetlerden faydalanıyorsun ama hani işte burada da faydalanamıyoruz. Biz faydalanamıyoruz. <gülüyor> biz sadece internet oyun oynayabiliyoruz. Bir de indirimler oluyor falan onlardan faydası. Ama mesela o konuda baktığında hakikaten PlayStation tarafı aslında atak yapmış oldu. Ve PlayStation 4'te de onlar da ona kanalize oldular bu sefer. İşte bu hep bu şu andaki eleştiren olay da zaten öyle giriyor yani. İşte Xbox One'da Microsoft iyicene Multi Media'ci oldu oyuncular unuttu. Sony ise PlayStation 4'te tamamen işte artık oyunculara yönelmeyi yönelmesi gerektiğini anladı. Bilmem fani böyle bir şu an tablo çizildi. E3 öncesi tablo. Evet. Yani bu tabii spekülasyon çünkü daha e, PlayStation 4 ile ilgili çok detaylı bir e... Yani detaylı bilgi. Bir, bir kere konsol görmedik. Evet konsolu görmedik. Hani e, birkaç ay önceki e, şeyde sunumda da kolunu gördük. Ha yani işte kolu gösterdiler. Kolda işte paylaşım özelliği olduğunu gösterdiler. Evet. İşte bir oyunu oynarken ondan sonra paylaşım tuşuyla orada oynadığın bir bölümün videosunu arkadaşlarına paylaşabileceğini gördük. İşte arayüzü tamamen göstermediler ama böyle Facebook bari bir community bir şey sistemi oluşacağını evet, evet. Hatta işte verirler. bir yerde takılıp kalırsan arkadaşına işte. paslayıp arkadaşın oraya geçebilir falan. Geçebilir. işte nemin, paylaşım falan onları hep göster. Yani daha integr, daha ondan birbirine etkileşinin bir. Ve şey sistem. yeni yeni e, grafik e, sistemlerini tanıttılar. Yani işte daha iyi grafikler tabii ki geleceğini biliyorduk. Tabii. E, artı olaraktan işte şey Sony biliyorsun bundan önce Gay denen bu online Hı -hı. E, server ne diye bir tam bilmiyorum ismini ama online servisler sağlayıcısı. ...bir firma var büyük. Onu satın almıştı. İşte Gaikai'nin altyapısını kullanarak da... ...işte bir takım şeyler... E, ...ne derler... E, Ek e, hizmetler. Bir takım hizmetlerden bahsettiler. Yani o hizmetlerin altında çok doldurmalı aslında ama... ...yani işte mesela bir oyunu... ...dijital olarak satın aldığında... E, ...oyunu işte indirirken... ...belli bir yerde yüzlerden sonra... ...oyunu sen oynamaya başlayabiliyorsun... ...o bitene <gülüyor> kadar falan gipsen böyle. Tabii. Cloud işte o bulut hizmeti... ...dediğimiz şeylerin altyapısını... ...kullanarak da sunulacak. Hizmetlerden bahsettiler ama hani onlar da böyle çok doldurmadılar sunları ve onları doldurmadan üstüne bir sürü güzel oyun çakıtları için sununda insanlar ağaçta işte oyunlar geliyor falan diye aslında birazcık farkında olmadan şeyden evet. e, diğer şeylerin yüzü kapanmış olduğunu kapatmış oldular yani. Xbox öyle yapmadı. Xbox ikiye bölmüş. Yani Microsoft ikiye böldü bu işi. Hı hı. Dedi ki ben E3'te oyunları dayayacağım size, koyacağım oyunları göreceksiniz yüzü. Hı hı. Ama ondan önce bu işin bir de diğer yüzü var. Bundan da bahsetmem gerekiyor dedi ve e, işte TV TV dedi. TV TV, TV, TV. sports sports. Kolontidik kolontidik kolontidik dedi. A, yani mesela beni en çok heyecanlandıran benim gibi e, Hello severleri en çok olan şey. Ee, adamların Steven Spielberg ile anlaşıp e, bir Hello TV serisi evet. çektiriyor olması. Yani beraber yapılıyor olması. Burada Hello TV serisi de değil. Hello Television serisi yaptırıyorlar. <gülüyor> ya böyle çok komik hakikaten. Mesela TV de demiyorlardı hı hı. sunumda. Television de yiyip durdular. Yani hani televizyon kelimesine geri dönüş yaşandı orada. Çünkü artık TV olan bir şey televizyona döndü. Hani öyle bir e, şey, vurgu vardı olay üzerinde. Ama şimdi Steven belki e, çünkü uzun zamandır hep böyle beklenen şey, işte bir Hello filmi yapsınlar. Niye Hello filmi yapmıyorlar? Bu kadar malzeme var, bu kadar işte güzel mesela mini filmler, bir şeyler yapıyorlar falan. <gülüyor> Niye bir Hello film yapamıyor falan? Bir türlü olmayan bir şey diyor. Şimdi mesela Steven Spielberg'in arkasına geçip de işte desteklediği bir proje olması e, Hello severlere heyecanlandıran bir şey e, büyük ihtimalle onda ona söyleyecekler ki sadece Xbox One'dan siparis alabilir ama yani o internete düşer abi ona, düşer. Onun şey yok yani neyse bir hani bize heyecanlar ne oldu aslında onun dışında aslında çok e, hani senin de dediğin gibi e, hani oyun tarafı ve e, oyun networkleri ile ilgili e, çok detaylı bir açıklama gelmedi her iki taraftan da ama benim e, duyduğum ve bildiğim e, PlayStation 4'ün cross-platform oyunu hizmeti destekleyeceği hı hı. ve aslında hani yapacağı altyapı yaptığı daha doğrusu yaptığını söylediği işte altyapı yatırımları ile birlikte hı. PC'den oynanan bir oyunla hı hı. PlayStation 4 ile oynanan aynı oyun aynı platform üzerinde aynı sunucu üzerinde birlikte oynanabilecek deniyor. Deniyor da görme. yani, Onu görmek. De, görmek da. Ona bakarsan Xbox One içinde tarafında da aslında işte onun mimarisiyle uğraşan adamların yapılan şeylerde, röportajlarda. Onlara diyorlar ki cloud işte şey gücü sayesinde Cloud computing. Hı -hı. computing nasıl canım? Bulut işte şey. Bilmiyorum. Bulamadım şimdi Türkçesi kompleti. Ee, bulut hesaplama falan sistemlerinin şeylerini kullanaraktan Xbox One'ın işte 10 kat olan, Xbox 360'dan 10 kat daha fazla olan gücü aslında 40 kat daha fazla hale getirebilecek. Çünkü sen bir online bir oyun oynarken, bir MMO oynarken veya işte internete bağlı şekilde oynarken ee, arka planda dönen bazı hesaplamalar cloud üzerindeki serverlardan yapılacak böylece aletin kendi kapasitesini e, ön planda senin karakterinin daha iyi, daha detaylı grafikleri sahip olması daha iyi görünmesi daha akıcı olması falan gibi şeylere kullanacak sonrasında arka plandaki işte bilmiyorum Yoran e, aleti hı hı. şeyini gücünü çalan şey, özellikleri cloud'a e, yaymayı mesela Şimdi, kullanmak gibi şeylerden bahsediyorlar aslında şurada e, birazcık da işte online oyun sisteminin nasıl çalıştığını <gülüyor> ile ilgili ufak bir bilgi vermekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında e, genellikle <gülüyor> klasik anlamda online oyun hani server-client ilişkisi üzerine yürür. İşte e, bilgisayarını da yüklediğiniz istemci client kısmı bir de e, ana sunucuda da bundan server kısmı vardır ki aslında e, herkesin şikayet ettiği işte bu oyunun işte ne kadar büyük dosyaları var falan filan indirmesi işte 5 yıl sürüyor. Yok işte 2 DVD oyun mu olur lan falan <gülüyor> muhabbetleri. Yani onun sizin bilgisayarınız ya da e, konsolunuz tarafında olması aslında tamamıyla e, şu demek sizin yaptığınız her şey... ...sizin aletiniz üzerinden çalışıyor. Evet. Sunucuya gidip gelen data... Daha evet, ...minimalde tutuluyor ki... ...daha hızlı, e, evet, daha hızlı olsun. Evet. Ve zaten şu ana kadarki teknoloji aslında... ...o senin dediğin cloud computing'i destekleme... ...çok çok çok yetersiz demeyeyim de... ...yetersiz Hı. bir sistem. Yani Hı. şu anda o e, vaat ettikleri... ...cloud computing'i yapmak için... ...kullandıkları altyapı ve harcadıkları para... ...inanılmaz bir para. Tabii, tabii. Çünkü yani. şöyle bir şey... Her e, konsol cihaza göndereceği grafiği, e, animasyonu vesaireyi ayrı ayrı evet. hesaplayıp sana stream etmesi gerekiyor evet. bunu. Şimdi bu şu demek bir internet bağlantının üzerinde, üzerinden sana gelecek olan datanın hayvan gibi artması demek. Evet. Yani tamam senin e, cihazının işte işlemcisini GPU'sunu yormuyor o hesaplamaları cloud yaptığı için ve hesaplar birlikte yapıldığı için aslında daha senkron bir data akışı sağlıyor fakat senin internet bağlantısının bunu desteklemesi lazım Yani zaten herhalde şöyle bir şey olacak yani şimdi bu adam tabi bunu konsolu ilk çıkardığı sene yapmayacak zaten. Biliyorsun bu konsol işte 10 senelik konsol belki gelişir. Anasıl o 10 sene içerisinde güncellemelerle şeylerde bu işi bu, bu kademeye kadar getirecekler bir ihtimalle. Ki işte 15 bin server şu anda Xbox 360 için varmış. E, Xbox One için 300 bin server çıkarmayı planlıyormuş Microsoft'a bu işi destekleyecek ya yani bana, bana öyle geliyor ki herhalde belli bir zaman bir yerden sonra oyunu aldığın zaman arkasında hani böyle eski neşti yazardı ya. Nasıl işte 256 megabyte GeForce binlem ekran kartı gerektir falan. Yok. Orada şimdi artık diyecek ki 8 megabit minimum internet bağlantısı gerektirir. Çünkü cloud'dan çekeceği için bilgi. Diyecek ki bu kadar hızlı olması gerekiyor yoksa oynayamazsın. Aynen, minimum aynen. requirements diye yazacak. Böyle. Yani zaten e, işin cezbedici tarafı o. Eğer e, tam anlamıyla bir cloud e, computing e, çözümüne girilirse aslında senin ekran kartının kalitesi ve e, evet yani e, gücü önemsiz hale evet. geliyor. Yani şu anda en dandik e, ekran kartıyla bile 1080p full e, video izleyebiliyor musun? İzleyebiliyorsun. Evet. Yani onu desteklemesi yeterli olacak evet. teoride. Yazılım tarafından çözebilecek tabii. Evet. Çünkü yapacak olan, bütün işi yapacak olan sonucu tarafı olacak. Sadece o görüntüyü senin cihazına aktarma işi evet. kalmış olacak. Ama işte şu şu an yani mesela böyle bir sistemi direkt aktif, aktif hale getirmeye kalksalar ancak yani an işte Amerika ve Japonya falan oynar herhalde. Yani, çünkü yani Amerika ve Japonya'nın böyle... da oynayabileceğini zannetmiyorum. Belki Japonya, Kore belki. Ee... Ağzımız açık bakarız. Evet ha. yani şu anda şu anda Türkiye'de e, hiçbir şey yapmadan tamam mı? Hani buffer falan beklemeden tamam 1080p YouTube videosu açıp stream <gülüyor> edebilen kaç tane ev var? Ben yani ben hiç ben de yani 720 pde zorlanıyorum evet. takılıyor arada. Yani işte zaten hani eleştirilen noktalardan bir de bu oldu zaten. Yani hı hı. Xbox One'da bu çok ortaya çıktı. PlayStation 4 sunumunda bu o kadar ortaya çıkmadı. Çünkü işte oyunları gösterdiler. Çok bundan bahsedilmedi. Sadece paylaşımlardan bahsedildi. Gaikai teknolojilerinden falan bahsedildi ama ayrıntıya girilmedi. Ama Xbox One tarafına birazcık girildi aslında bu ayrıntıya. Ve çok fazla işte bu TV, Sports spor, spor falan ortaya çıktı bu ee, O yüzden adamlar açıklama yapmaya çalışıyor şu anda her tez bir şey soruyor zaten. Hı hı. Bu sürekli internete bağlı mı olacak? Yoksa sadece işte single'da oynayabilecek miyiz? Yoksa arada o internete bağlamamız gerekecek falan filan videosu bu. Can sıkıcı bir şey oyuncular evet. için. Aa, onun üzerinden çıkan bir sürü konuşma içerisinde geçen muhabbetler bunlar işte. Ya bence büyük ihtimalle yine e, şey isteyeceklerdir. E, sürekli internet, internet bağlantısı isteyeceklerdir. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Xbox 360 kullanıyorum. Ya benim konsolum sürekli internete bağlı. Hı hı. Çünkü ben o konsolu intent to yani bağlı olmazsa e, hesabıma giriş, giriş yapamıyorum. Hesabıma giriş yapamayınca onun zaten arayüzü böyle bomboş kalıyor. Çünkü internete bağlandığı zaman o arayüz geliyor. Yani işte o multimedyalar geliyor, bütün o işte games, multimedya alışveriş, yerleri, işte hangi oyunlar çıkmış yenisi, demolar falan bütün o bilgiler internete bağlı ve ben hesabıma giriş yaptığım zaman karşıma geliyor. Yoksa böyle bomboş duruyor o konsol. Hiç, hiçbir şey çıkmıyor karşına yani. Sadece avatarını görüyorsun, oyunlarını görüyorsun. E, o yüzden yani en sonunda bu konsollar zaten internete bağlı oluyor. Ama işte konsol internete bağlı olsun zaten internete ilk bağlandıktan sonra loginini yaptıktan sonra çok fazla büyük bir data çekmiyor zaten konsol. Ha yani. Ama adamların sıkıntısı şu abi ya bu işte yaşanan büyük evet, rezalet. Evet. Diablo 3 gibi işte olmaması. Evet. Diablo iş gibi olmayacak ama o birazcık şey olmuyor mu işte DRM dediğimiz muhabbete gitmiyor mu o aslında? Evet Sim City'de de yaptılar işte hani internete bağlı bir şekilde oynamak var. Bir de konsol internete bağlı olsun ama oyunun etkilemesin var. Evet. Yani işte ve mı oynarız? Multiplayer olacaksan multiplayer oynarım. Sana ne yani? evet. demek var? Bakalım ne yapacak da bu bütün bu bence olayın ne olacağı şu şey var. Bungie'nin Bungie bu işte Halo'yu yapan firma. sonra şu anda geliştirdiği Activision firması altında sonra Destiny diye bir oyunu var. MMORPG evet. oyunu ama MMORPG FPS oyunu yani evet. aslında ve o işte çok büyük iddiaları var oyunu. İşte sürekli de değişen güzel duruyor. Güzel duruyor ama işte sürekli değişen, sürekli Hı -hı. işte etkileşimli olan, işte senin de senin yaptığın etkilendiği bilmem ne falan böyle bir hani e, bu cloud, bulut şeye muhtemelen çok fazla ihtiyaç duyacak. Hı -hı. Ondan sonra bir sistem üzerine kurarlar bunu, geliştiriyorlar. Ama o zaten bir MMO FPS olarak tasarlanan bir oyun. Yani o zaten interneti bağlı olmak zorunda. <gülüyor> Hayır evet ama e, anladığım kadarıyla şey ya e, hani işte bütün oyuncuları aslında tek bir şeyde birleştirmek gibi bir isteği var ya bu şu anda. Yani Planetside 2 gibi diyorsun. Planetside 2 gibi ama mesela Çünkü şimdi şey... Planetside 2'de yani senin dediğin gibi aynı evet. platformun üzerinde bütün oyuncuları evet. görüyorsun. Ki yani ne kadar optimize eder, etmeye çalışsalar da yani şu anda bile inanılma zorluyor. Ama işte mesela büyük ihtimalle PlayStation 4'e koysalar belki o kadar zorlamayacak. Ya şimdi PlayStation 4'e koysunlar ama şimdi şöyle bir şey var bunu MMO RPÇ olarak yapmanın farkı şu aksiyon ve şey e, reaction time önemi Hı. FPS kadar yüksek değil. Anladın mı? Yani ben şu anda sana atış ediyor isem onun sana saniyesi saniyesinde o senin pozisyonuna o kurşun gidiyor mu gitmiyorunun hesabını yapması gerekiyor. Yani sen, senden gelen pozisyon datasının benim pozisyon datamla ve kurşunun işte giriş altıyla falan filan uyuşması gerekiyor abi ki. Onu ya abi yapıyorlar zaten. Yani onu şu anda da yapıyorlar. Onu Battlefield 3 yapıyor zaten mesela. Ay, Battlefield 3 yapıyor Battlefield da. Battlefield 3'te çünkü şey var yani kurşun dinamiği var. Kurşun işte, mesela Call of Duty'de kurşunun atma dinamiği yok mesela. O yüzden hani Call of Duty işte ilk yönünü vurur oyunudur ya Call of Duty. Çünkü onda kurşunun gitmeye dinamiği yok. Mesela Battlefield'da kurşunun hakikaten tas bir şeyi var bilgisi var gidiyor. Ee, yani şeyi sadece şey yapmıyor yani senin nişan aldığın yeri onu sonra gösterip hı hı. vuruş yapmıyor. oraya attığın kurşunun da ona sonra lag ve latency'sini ona sonra hesaplayarak yapıyor mesela. Hayır tamam işte benim demek istediğim şu. Şimdi o kadar anlık datayı tamam mı? Hı. E, belli bir alana ve belli bir kullanıcı sayısına kısıtladığın zaman hı hı. bir şekilde idare ettirebiliyorsun. Evet, tamam mı? Yani, yani şimdi kullanı, MMO FPS'lerin evet, FPS şu anda ortalama maksimum tek bir alan içindeki kullanıcı sayısı 8'e 8, 8, 16 kişidir. Hı hı. Battlefield'da e, bu birazcık daha yüksek yanlış da... Battlefield'da da hayır. Battlefield'da da... Maksimum 8 mi bir takım? Yani şu ben zaten çok konsoldakini bir... hatırlamıyorum ya. Şeydeki ama PC'deki 64 falan diye biliyorum topam. Ama... Konsolda 32 olabilir mi? Emin ama Princess side 2'de Princess side 2'de olmaz. Princess side 2'de bu yani o zaten PC'de evet PC'de var o. yüzden yani 30'a 30, 50'ye 30, 50, 50. Hı hı. yani o alanda kaç kişi varsa. Ya bu şey mesela Dolayısıyla... şeyde yapmaya çalışıyorlar ya şu Elder Scrolls'da mesela yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Elder Scrolls hı. online var ya. Hı hı. Elder Scrolls online hani adamların böyle işte iddiası var ya e, herkes tek bir devasa işte ondan sonra e, serverda olacak. Hı hı. E, ve hani işte arkadaşım diğer serverda kaldı. Ben bu serverda kaldım. Muhabbeti yaşanmayacak. Hı hı. Sen zaten bir şekilde işte o böyle akıllı bir şekilde aynı işte arkadaşları veya aynı şey gruplarını böyle bir araya voice zaten getirecek otomatik olarak falan böyle bir şey kurmaya çalışıyor. Devasa bir işte server hub olacak. O hub'ın içerisinde işte sen birbirini bulacaksın. Ya falan filan gibi şeylerle Tabii, ben kafayı yoruyorlar teknoloji. Tek ben de bilmiyorum da. Hani adamların kafa yordukları şeyler bunlar aslında. Evet. Yani, yani. olabildiğince hani bir işte 55 tane farklı sonra server'a, sonra insanları bölüştürmektense aslında artık herkesi bir araya getirecek bir MMORPG deneyim. İyi sunmaya sunmak istiyorlar. İdeal o. Uğraşıyorlar. Hani ideal o. Ama teknik olarak e, çok zor bir şeyden bahsediyorlar evet. şu anda. Çünkü Neyse. yani her sunucunun bir kapasitesi var. Ondan Aynen. sonra işte sunucu yapısı zaten dediğin şey hani login sunucusu ayrı, data ayrı, oyun sunucusu ayrı, evet. shop'u ayrı. Tamam mı? Bunlara hepsinin aynı e, sistem içerisinde yönetmek. Apayrı bir şey. Öyle. Bir şey risk management de yapamıyorsun böyle bir durumda. <gülüyor> tamam mı? Sonucu çöktüğü zaman 15 milyon kişinin de oyundan kopması <gülüyor> demek oluyor. gidiyor. Anladın mı? Yani... Valla sonuç olarak adamların bu şekilde gelecek konusunda böyle planları var. Şeye baktığımızda şimdi işte E3'de. E3 Fuarı olacak. Ee, ne zaman? 10-13 arası galiba. 10 Haziran-13 Haziran arası. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. Gamescom Ağustos. E3. Gamescom Ağustos E3 Haziran. Haziran. Haziran'da. Amerika'da işte Los Angeles'da oluyor. Ee, orada işte bir Artık her şey ortaya çıkacak. Çünkü işte hı hı. şey Microsoft yine bir konferans yapıyor. PlayStation 3 konferans yapacak. PlayStation 3 konsolu gösterecek. Konsol tasarımını hı hı. ve büyük ihtimalle oyun evet. sonra e, Çünkü şu an E3 Fuarında bütün iki tarafta ekskluzif oyunlarını koyacaklar. Yani benim tarafa ekskluzif oyun bu. PlayStation 4 tarafında ekskluzif oyun bu gibisinden e, işte gameplayleri göreceğiz. Nasıl göründüğünü oynayacak tabii ki canlı bir şekilde. Evet. İşte Kinect oyunları falan. Microsoft, Xbox ...bana için ilk senesinde 15 tane ekskluzif oyunum var benim dedi mesela. Nalık'tan açıklamadı ee, ama 15 tane ekskluzif oyun dedi ilk sene için. Düşün yani her ay bir oyun çıksa 12, ay, 12 tane oyun yapıyor. Demek ki işte artık 3 tane de ekstradan da oyun çıkacağını düşünürsek. Oysa bayağı yoğun bir çıkış döneminden bahsediyor aslında. Evet ama şöyle bir şey var. Ee, benim bu kadar ekskluzif oyun gerekli mi? Çünkü ya işte gerekli oluyor çünkü e, aslında o exclusive oyun dediğin şey senin bir konsolu almanın bir konsolu sevmene e, neden olan şey. Yani şimdi e, aslında bir yandan da can bir şey çünkü baş diğer konsollara istediğin bir oyun varsa mecburen o konsolu da almak zorunda kalıyorsun ki o bir tane veya iki tane oyunu oynayasın diye. Ama tabi eksklusif önemli bir şey. Her zaman önemli oldu. Her ne kadar bütün çoğu firma, multi, multi platform artık geçmiş olsa da... E, ...yine de işte konsolu konsol yapan oyun dediğimiz mantık hala var. Ya yani Benim e, anlamaya çalıştığım şey şu. Tamam eksklusif... Evet, prestij aynı zamanda. Evet prestij. E, ama eksklusif oyun e, mantalitesi... ...yani şöyle bir şey... O dediğin gibi o konsolu sevdiren tamam mı o konsola bağlayan bir title olmak zorunda. Evet. Bir. İki e, tek bir konsol üzerinden sen bütün paranı çıkarmak zorundasın. Kendini evet. daraltıyorsun. Evet. Ve e, ilk yeni çıkacak bir konsol anladın mı? Evet. Yani yeni çıkacak bir konsol Daha yeni belki Playstation 3 Ya da ne bileyim e, Şu anda o ya şey işte, e, Backward compatibility çok büyük bir olay olmayacak. oldu Şimdi ben bütün oyunum Bütün oyun geçmişimi bırakıp Yeni konsola geçip Yine geçmeyeceğine konsol. Karar e, verene şimdi, kadar Ama şöyle bir şey yapıyorlar e, ilgili, Yani farklı şey Ve konsol yeni olduğu için pahalı olacak Evet öyle olacak ama şöyle bir şey var Mesela şimdi duyurulan çoğu oyun Şöyle duyuruluyor: ee, Şu anki nesil konsollar, Aha. artı PlayStation 4 ve Xbox One diye duyuruluyor. Yani sen aslında... Şimdi bu adamlar büyük bir sene daha, bir Hı -hı. buçuk sene daha belki veya iki sene daha... ...Xbox 360 ve PlayStation 3 e destek vermeye devam edecekler. Yani Xbox, 3, Xbox One ve PlayStation 4'e çıkan... ...ondan sonra oyunların ilk senesinde, ilk bir buçuk senesinde çıkan oyunların... ...zaten aynısı, işte biraz daha düşük grafiklerde sonuç olarak. Ondan sonra Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıkacak. Evet. Mı? Ne olacak? Sen... Yani senin bir yerde belki tak edecek. Diyeceksin ki arkadaş yeter artık. Ondan sonra oyna, oynuyorum Xbox 360'da ama herif orada manyak karefiklerle oynuyor. oynuyor. Ondan sonra ve işte bütün arkadaşlarım zaten benim işte yeni nesil konsola geçiyor. Sen böyle kalıyorsun. multiplayer oynayacaksın. Mesela Call of Duty Ghost oynayacaksın değil mi? Ghost, i̇şte multiplayer oynayacaksın. E sen 360'da kalmışsın. Millet Xbox One'da veya işte PlayStation 4'te takılıyor. O abi burası burada su çok güzel. Gelsene <gülüyor> muhabbeti demeye. Takılıyor mesela. O zaman bir yerden sorusun geçişine ne olacak? Ama, ama ama bak. Diğer yani konsolarda olduğu gibi ilk senenin, desteklemeye devam edecek. Yani demek istediğim şu. Yani ilk senenin zorluğunu tamam. Ilk 15 tane her zaman zaten. Hayır, 15 tane ekskursifle e, kapatmaya çalışıyorsun ama sen o oyunları kendin yapmıyorsun ki. Tamam mı? Hayal, Square yapıyor. Ama çoğunu kendi yapıyor. Yani şöyle yapmış. Hayır. Şimdi 15 tane eksklüv var ama şöyle bir şey Microsoft'un mesela kendi stüdyoları var ya Microsoft tamam. Studios diye. Microsoft Aslında Stüdyos. Microsoft Studios'un üzerinde çalıştığın ankara 15 eksklüv oyun var gibisinden söyledi. Ha. Ama e, o şöyle olabilir tabii. Microsoft Studios'un çalıştığı oyunlar var. Artı işte mesela sonradan çıktı. Mesela Crytek'le anlaşma yapmışlar. Aslında Rise diye bir tane oyun çok daha öncesinde duyurulmuştu. Hı hı. Xbox 360'a gelecek diye. Mesela o Xbox bana diye duyuruldu sonrasında çıktı. İşte e, yani bu tarz mesela belki anlaşmalar yapmış olabilirler. İşte kendi mesela altında çalışan başka firmalar var. Satın almış olduğu Microsoft'un başka firmalar var. İşte Rare var. Aslında Nintendo'dan satın almış olduğu falan filan. Mesela bu firmalara oyun yaptırıyor demek ki. Belki bayağı uzun oyun yaptırıyor. O yüzden belki bir Xbox 360'ın son bir sene, iki senesi bu kadar kıs şey geçti, kısır geçti anladın mı? Çünkü adamlar yeni Xbox için oyun geliştiriyordu kendi takımlarından. O yüzden adam hani böyle bir iddialı bir şey söylüyor diyor ki yani 15 tane ekskluzif oyun yap yapıyorum, 15 tane ekskluzif oyunda bir sene içerisinde çıkacak diyor mesela. Ya bu önemli bir şey, önemli bir iddia. Ama tabii bizim, bizim yani oyuncu kesimini rahatsız eden şu, ulan acaba 15 tane ekskluzif var ama bu 15 tane ekskluzif mi acaba 10 tane Kinect oyun mu lan? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Çünkü adam konsolu, ya, evet. konsolu öyle bir konumlandırıyor ki hani aile, Kesinlikle. TV, spor falan ya ondan sonra diyecek ki işte Kinect Sports 3. <gülüyor> exclusive Xbox falan. Yani şimdi mesela gidip de man hakikaten 5 tanesi bile Kinect Exclusive böyle saçmasak spor oyunu ha. yok işte bilmem oyunu, aile oyunu falan filan diye duyurursa o adamı orada hakikaten boğazlarsın yani. Çünkü <gülüyor> hani 15 diye gaza geliyoruz bir bakıyoruz yarısı Kinect oyunu. Ne yapacağım abi Kinect oyunu yani şey. mesela dance işte bilmem ne oyunu. Exclusive to kafayı yeriz anladın, <gülüyor> o zaman? O zaman hakikaten işte iş boka sarar. Ama yani şimdi burada insanın beklentisi nedir? İşte Halo 5 beklenti bu. Ondan işte e, ne bileyim bir yeni bir belki FPS oynuyor. Halo olabilecek. Yeni bir Halo olabilecek bir FPS oynuyor. Gears of War 4 İşte Gears of War yani Gears of War serisi veya Gears of War serisinin kalitesinde bir yeni bir seri. Hı -hı. Aslında insan yeni IP istiyorlar. Yeni yeni seriler istiyorlar. Çünkü yani bitiyor bir yerden sonra. Mesela şimdi ben PlayStation 4'te God of War 5 görmek istemiyorum aslında. Mesela görmek istemiyorum yani. God of War'u aslında of yapmadan War bitirmiş olsalardı. Evet. Şöyle kafamız evet. rahat. Artık oh God of, of War'u War bitirdik. görmüş olmak ha, istiyorum ben. God of War'u bitirdik. Oh ne güzeldi oynadık da bitmiş ama, olsaydı. Ama mesela Uncharted 4 söylerlerse şey yapmam. Rahatsız olmam. Çünkü Uncharted takip seri olarak daha ödeyebilecek var bir seri. Hı -hı. Ondan sonra. işte çıkıp hemen mesela şeydesin istiyorum ben. Tomb Raider'in yeni oyunu yapıyoruz desin mesela. Tamam koysunlar. Tom i̇şte, Raider bence birazcık daha bekletildiler gibi abi, geliyor. Yok abi çalsınlar ama şimdi bu duyuracak üç sene sonra çıkacak <gülüyor> <gülüyor> adam adam çat diye oynayacak. Olur zaten. iki tane iki tane kelle uçurdu Tom Raider Ay, şu an. Ama yani. olsun. mesela Hitman çat diye koyacak şimdi bu bütün bunları yeni nesne yapacaklar abi eski nesne eski nesne de gelecek ama yeni nesne de oynamak isteyeceksin bu kadar basit. Yani aslında. Yani yeni nesil konsoldan Watch Dogs geliyor. Beklentim. Konsolda dağıtacak ortada. Bir yani bir şey var. E, bilmiyorum artık tamam bir sürü özellik saydılar. Tamam mı? İşte cross-platform gaming dediler. Ondan sonra işte ne bileyim cloud computing dediler. Ondan sonra multimedya sistemleri dediler. Şunu dediler, bunu dediler. Zaten şey, Kinect'i bir sürü geliştirmişler. İnanılmaz inanılmaz olmuş. Kinect ama yani gördüğümüz kadarıyla inanılmaz olmuş. Evet. Hoş ben o kadar inanılmaz bir cihazı evimde istiyor muyum? Onu da karar vermiş değilim. Yani Kinect'i aldım mesela. Evet çok hakikaten teknolojik cihaz. Açıyorsun yücüs kafası oynuyor. Bilmem ne oluyor böyle. Yani, Tanıyor seni falan. O hoşuna gidiyor ama. Bir bokada Yerimiyor. Evet. Son, son oldu. yani. <gülüyor> Ondan sonra öyle. Evet. Halamını duydunuz bile. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey aradı yok. Orada duruyor mesela. Öyle elimi kolumu sallımımı bekliyor benden yani. Hani Kinect'in yenisinde işte geliştirmişler. 10 sonra 1080p kamerası varmış. Bilmem ne varmış. Algılıyormuş. Geniş açıyla algıyormuş. Şimdi Yer sorunu kalmayacakmış falan filan. Eline böyle işte açıyorsun kapatıyorsun bir sürü şeyler gösterilir ama hı hı. yani senin sürekli açık olan bir cihazın senin evinde bulunmasını ister misin? Hani Person, of, person of Interest istiyorsan <gülüyor> istemezsin. <gülüyor> i̇stemezsin. <gülüyor> yani, Dizsene herif hackliyor he he senin Xbox'ı giriyor oradan. <gülüyor> Otobülleri. O evi seviyor, vay dallama diyor, bunu mu izliyormuş diyor, şunu mu yapıyormuş diyor, seni bakıyor oradan yani. Teşekkür. Bu bunu bu paranayı ister misin? Onu düşünmek ya, her, her ne kadar Microsoft çok güvenlikli sistemlerimiz olacak falan deseler. Ya yalan ya. Yani, yani ki Microsoft'ta mı güveneceksin? Yani, yani iki, bir sene iki, sene iki sene önce PSN zaten da eklendi. Hey yani değil mi? Milletin Şur, bütün, bütün, evet, bütün her gitti. Milletin bütün kredi kartı ilgileri falan gitti. Neyse benim aslında beklediğim hani tabii ki Uber kaliteli grafikler istiyorum zaten PlayStation 4'ün en büyük iddialarından biri 4K 210'da. 4K mı? 4K oyun söylemiyorlar. Yani hayır ama 4K altın... video veriyor veriyorum diyor. 4K video veriyorum diyor ama yani bu diye 4K bir oraya izleyebiliyorsun ama yani 4K cihazın oyun... 4K'ya hazır olduğuna göre evet ama hani onlar ilk seferinde demediler 4K şey çıkacak diye oyun yapılabilir demediler çünkü daha önce onların ağızları yandı ya <gülüyor> iki tane işte çıkışı olacak o konudan sonra işte iki tane ekrana bağlayacaksın bir 80p oyun vereceğiz falan filan de hiç yapamadılar o yüzden şu anda onları istemiyorlar ama mesela şimdi Microsoft diyor işte 4 tabii canım ileride 4K oyun da oynatabilir olacak cihaz falan diyor mesela şimdi Şimdi bir o var. Yani über kaliteli grafikler hmm. istiyorum. Bir. iki Daha az kaliteli. Yani madem bu kadar yüksek kapasiteli cihazlar yapıyorsun. Tamam mı? Loading time'ı düşür kardeşim. Yani düşürecek zaten. Tamam mı? Yani onu Onları bekliyorum. Onları halledecek. Yani simsiz gameplay istiyorum ben. Ha. Tamam mı? Üçüncüsü de şey bekliyorum. Hani hakikaten ve hakikaten hani dedikleri gibi olursa hem Cloud Computing hem de Cross Platform üzerinden hı hı. tamam mı? Bunu da PC'ye yansıtabilsinler. Anladın mı? Hı hı. Ortak oynansın. Ortak oynansın her şey ve e, tamam. Kısmi olarak da Cloud Computing ile tamam mı? Hani yükümü birazcık benim üzerimden alsın. Ve hani Uber grafikli bilgisayarımızı zorlamadan Oyun oynayabileyim ben. Vallahi ben de işte oyun oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben abicim aslında arkadaşlarımla hı hı. hızlı. ...grup kurabileceğim, hızlı çatlaşabileceğim... Ondan sonra hani zahmetsiz aslında... ...yapabileceğim, bağlanacağım ben. Yani ...grubu kuracağız, oyuna gireceğiz, çıkacağız... ...şu yapacağız, artı oyun içerisinde... ...işte multiplayer, çok da oyuncu ...şeyleri bulması, kolaylaşmasını istiyorum... Ee, ...işte biri çıktığında... ...bütün bağlantının sıçmasını istemiyorum... ...mesela öyle şeyler oluyor çünkü evet. yani... ...böyle tam grubu kurmuşsun, tak biri düşüyor... ...op bekliyorsun, sıçıyor, seni de atıyor... ...bir şeyler oluyor saçma saçma... Tabii, tabii. ...mesela bütün bunların artık... Bir yani kendi kendine hani bir Artık farklı bir Hakikaten bize vay ve ne kolaylaştı işler diyecek Bir hale gelmesi istiyorum mesela Ben hani o kadar kolay ve hazır Gelmesinden çok Hani daha fazla seçeneğin sunulmasının tarafta ya yani, daha fazla seçenek? Konsolda çok fazla seçenek olmuyor o konuda. İşte ben Konsol de onu diyorum çünkü hani PC oyununu oynarken mesela en basitinden bir MMO FPS'e girdiğin zaman PC'de işte gireceğin sunucudan işte kanalına işte kimlerle hmm. oynayacağını sen kendin belirleyebiliyorsun. Konsol olduğu zaman iki tanesi çeliğin oluyor ya random matchmaking'ini yapıyor ya da onun öncesinde arkadaşlarını grubunu kuruyorsun grupça random evet. bir yani e, setting işte kendin cihaz, hmm. Yani Kendince ya grup Yani mesela bu benim Ama işte çok hoşuma tabii... gitmiyor. Ama işte Ay... hızlı ve basit ve kolay oluyor. hızlı oldu. değil abi işte o aslında. Yok abi nasıl hızlı değil? çok hızlı yani Hı. giriyorsun chat chat yapıyorsun işine. Yani Xbox 360'da bile de şu an çok hızlı çünkü normal sen kendi chat şeyini kurup muhabbet ederken hadi şu oyuna girelim dediğinde sonra bir tane invite'e bakıyor. Tak biri bir çağırıyor herkese yok alıyorsun bütün o partiyi tak diye oyuna alabiliyorsun yani. İşte yani... yani bunun, bunun hı hı. çok daha hızlı olduğunu ve e, ne bileyim işte oyun bulmanın çok daha hızlı olduğunu. Çünkü ya, ha, bunu seni buraya hop de oyna alıyor ama bekliyorsun orada oyun bulacak diye mesela. Eğer yani eksik varsa grubunda adam geliyor da bilinme oluyor da falan filan. Bunların çok daha hızlı olduğunu düşünürsen o zaman zaman kaybet, kaybetmiyorsun ve daha çok oyun oynayabiliyorsun. Çünkü yani böyle olduğunlar bir zaman 5 dakika oyun bekliyorsun. Ondan sonra 15 on dakika oyun oynuyorsun. Sonra 5 dakika yine oyun bekliyorsun. O 5 dakika, oyun dakika oyunu beklemezsen hı hı. o zaman daha çok öneririm. Yani benim anlama benim için de. Ya yani her oyuncu için aslında ne ama? Yani sen bir oyunu beklersen 5 dakika canın sıkılıyor. Evet. Yani muhabbet ediyorsun ama Onun dışında cihazda bu yeri koydular en sonunda mesela Xbox'a. Evet. Yani koymamaları saçmalık olurdu zaten. Yani e ve multi platform olarak da inanılmaz güzel oyunlar geliyor. E işte Square Enix zaten işte Square mesela Tief, yeni Thief geliyor. Evet. sonra işte Ubisoft zaten coştu. Ubisoft'tan işte Assassin's, Assassin's Creed 4 gelecek, Watch Dogs gelecek. İşte başka ne? Bir bir şey daha gelecek şimdi aklıma gelmeyen. Ee... Kardeşim, klavye evet. mouse bağlanıyor mu? Kardeşin, klavye <gülüyor> Kralma Mouse yok. Bu neslin üstünde dokumatik şey var. Onunla kullanıyorsun. Ya başlatma bana. Çok kralma as yoksa sen video al. Video da beni dokumatik ekran mı? Ya dokumatik ekran da geç. Oğlum. Oğlum ası ben sana söylüyorum. Ben kontrol, kontrol kullanamıyorum. Boş. Tamam. Tüm bunlar boş arkadaş. Eve işte video bir koyacak Nintendo oyunları. Çat çat çat çat ya yani değiştirecek böyle. Anıtır böyle kanıtıcak. <gülüyor> şey 6 Bir de şeyde de Kasım'da da bir tane 50 50 dolar, 50 euro indirim yapacak. Aslında bunlar çıkartacaklar 400 dolardan konsolları ve 2 dolardan böyle güle güle <gülüyor> diye satacak oyunlarını. Değil mi? Yani aslında, aslında millet "Aa işte ev işte bizim konsolumuz böyle şöyle falan" derken ha. Nintendo çıkacak bizim konsolumuz yarın çıkıyor falan <gülüyor> diyecek bizim konsolumuz piyasada oyunları ha. bile var bak oyunları <gülüyor> görüyorsunuz hatta oyunlar çıktı bile bir sürü oyunumuz var 15 yirmi. Ben de 20 tane var <gülüyor> o bir de e, şey e, Wii Sports'u da bir güzel güncellerler. Wii Sports'u böyle... geçtim ondan sonra şey işte şimdi çıkacak Pikmin 3 çıkacak ondan sonra Super, Ma Super Mario Bros Onu zaten var Super Smash Bros büyük ihtimalle duyuracaklar de dövüş oyunu Mario Kart Wii'yi çaktı mı zaten bitti iş herkes alacak <gülüyor> <gülüyor> yani yani orada pşşt diye birden e, zaten baksana Xbox One duyurulmuş. Ama Amazon UK'deki U satışları %860. <gülüyor> yani böyle bir şey var. <gülüyor> saçmalık olabilir mi? Neyse sonuç olarak E3'te hakikaten çok iyi işler olacak bu sene. Bu sene herhalde en böyle keyifli E3'lerden bir tanesi olacak. Evet. Çünkü herkes oyunları göstermeye çalışacak. Yeni nesil geliyor. Onu göreceğiz. İşte yeni yeni konsollar diller, yeni Battlefield'lar tabii ki gelecek. Ya dışında, ben aslında ne istiyorum biliyor musun? Ben onu söylemeyi unuttum da Hani artık konsol platformlarında da biliyorsun arcade tarzı bir sürü downloadable küçük evet, küçük evet. oyunlar çok popüler evet. hatta yani Minecraft on gibi evet işte deli gibi de satıyor aslında. Satıyor. Ben bu platformun daha açık ve daha indie bir pla şey e, platform haline gelmesi ve hani ulaşılabilir bir platform haline gelmesini istiyorum. Ben bunu bekliyorum aslında hani e, Play Store e, hani Google Play veya işte app yani. e, <gülüyor> iTunes gibi. Tamam mı? Oyununu yapıp çak diye takıp tamam mı? Hani o platformun üzerinden e, paylaşılabilir hale getirebilirsiniz. Ya işte orada sanırım birazcık daha şey e, Sony daha çok avantajlılar hale gelmiş durumda. Çünkü e, mesela Microsoft Xbox One tarafında e, illa yapımcı istiyor istediğini açıkladı mesela. Yani sen indi bir indi bir firmobil olsan, ondan sonra bağımsız bir firma bile olsan, ansırı onun konsolda oynayabilmen için bir yapımcı e, başında olması ya gerekiyor. aslında işte Microsoft biraz ben... Microsoft yani ondan sonrasında işte sonunda bu işi biraz şey yapıyorlar. Yani e, bastırıyorlar. Microsoft... Çünkü para alıyor. işte zorlaştırıyor şimdi. Böyle bu bürokratik şeyler var. Yani çok saçma o yüzden Steam, çünkü... Steam konusu. Steam işte e. o konuda çok da açık bir platform olduğuna. O çünkü ya mesela indi, o konuda e, alıp başına gidecek eğer o ya o oya yayda o yüzden bahsetmiyim burada yani ben sosyalimi oya biraz şey işi yani ne derler Linux gibi bir şey oya aslında böyle hani belli bir kesim alacak belli bir kesim kastıracak. kendi kendine oynayacaklar Hayır benim şunu yani ben şunu demeye getirmeye çalışıyorum yani Microsoft yani kendi içinde bütünleşik bir ekosistem sunmaya çalışıyor. Tamam mı? Işte. Yani Windows 8. Windows 8 ile birlikte entegrasyonu olsun tamam mı? Ondan sonra... Zaten 3 tane işletim sistemi koyduk dedi şeye. Xbox içerisinde 3 tane işletim sistemi vardı. Şimdi sen zaten kendi e, mobil platformuna da oyun getirmek zorundasın tamam mı? Yani Hı -hı. E, ne Apple'ı yakalayabilirsin bu saatten sonra ne Android'i yakalayabilirsin tamam mı? Application sayısında evet. tamam mı? Eğer sen elindeki e, hani Xbox kullanarak hem Xbox'ta hem de mesela Windows 8'de oynanabilir mobil oyunları mesela sen iki platformda da entegre ettiğini düşün hı hı. o zaman zaten geliştirici sayında hayvan gibi zıplar anladın mı? Aynen. Ondan sonra ne bileyim işte oyunu oynayanların sayısı da deli gibi e, artar yani düşün e, e Fruit Ninja'da VS oynuyorsun tamam Aynen. mı? Yani biri Kinect'e şunu el kol ha, hareketi yapıyor. yaparken diğeri de, <gülüyor> ha, diğeri de Windows, Windows 8'de parmak yapacak Anladın evet. mı? Evet. Yani böyle şeyler aslında Microsoft'un Çok onları, rahat kullanabileceği şeyler Onlar da kullanabileceği şeyler öyle düşünüyorlardı büyük ama Yani Adamlar en ne hani Kendi platformlarında kendi tekerleklerinde yazık, Uyguluyorlar Son işte biraz daha açık ...mantıklık sağlıyor anlılıklarıyla. şimdi i̇şte Nintendo kendince anası bir bir şeyler yapıyor. Her ne kadar fiyat anlamında çok mantıklı şeyler yapsa da... ...işte o da böyle bağımsız yapımcılara falan olanak sağlıyor. İşte Wii da yapsınlar gelsinler diye. Çünkü mesela Wii U'nun ilk çıkış oyunlarından sonra baktığında... ...adamların kutulu ve şey çıkış oyunundan çok... ...bir konsolda olan en fazla bağımsız oyun çıkışı vardı videoda. yani dijital olarak indirebildin. birçok bir birçok oyun vardı. Ondan sonra hani çıkış oyunu olarak ve çok ilginç bir şeydi hakikaten bu. Çünkü hiç öyle bir şey hani olmamış. Normalde hep kutulu oyun çıksın diye uğraşıyorlar. Bu sefer adamın dijital kütüphanesi çok zengin hı hı. bir şekilde başlamıştı. Ee, o yüzden hani hepsi bir şeyler deniyorlar. En sonunda hepsi paranı almak için deniyorlar. Ee, ama tabii bakalım göreceğiz. E3'te dananın kuyruğu E3'te kopacak. <gülüyor> Biz <gülüyor> tabii... mi kazanacağız. Onlar mı kazanacak? Sen mi büyüksün ben mi? <gülüyor> Biz tabii... E Gönül ister ki Ev 3'e e e gidelim. Ev 3'e gitseydik. <gülüyor> Ev e gitseydik. Yerinde görseydik. Evet. Yerinde görseydik. Orada bir belki bir podcast çekerdik. Orada bir podcast çekseydik. E, tabii siz anlamayacaksınız. Belki Ev 3'teymiş gibi e... bir podcast çeker koyarız. Ya abi sen bir şey Ev 3'e gideceksin de. Ev 3'e gittiğin zaman aslında e, daha kötü oluyor. Çünkü hiçbir şey takip edemiyorsun. Aslında dışarıda olunca insan Hı. internetten en azından böyle takip ediyor. Hı. Orada çünkü böyle ne oluyor lan? Bu neymiş? O neymiş? Vay anasın oyna bak falan filan derken... Hiç boktan anlamıyorsun. Bir sürü duyular oluyor etrafta. Bir sürü t-shirt toplayıp geliyorsun. <gülüyor> sen böyle oradan t-shirt fırlatıyor onu kapmaya çalışıyorsun falan. Ama sahibik olalım internette zırla haber akıyor böyle. Sonra bir de geliyorsun onları okuyup böyle sindirmeye çalışıyorsun. Ee, o yüzden hani aslında dışında olmak daha iyi olabiliyor. Evet evet. Ama tabii yerinde de görmek vardı. Yeni evet. PlayStation 4'ü falan oynardık böyle. Allah bilmiyorum. Bence e, hala en iyi oyun platformu PC. Yani Ve, PC e, Master Race. E, he, PC Master Race abi hepiniz şeysiniz. Abi, Half Lifesiniz <gülüyor> oğlum. PC istediği kadar Master Race olsun. Emülatör içerik, içeriği koymadım sadece o PC'de Master Race'ten bir şey yok olmaz. Ya bir tane emülatöre bakar. Ya ne bir tane emülatör. <gülüyor> Hangi emülatör? Göstersene bana bir tane emülatör bakayım Hello oynayabildi Var mı? Yok. Bilmiyorum. Belki anca, anca Nintendo Wii'nin emülatörünü yapıyorlar. <gülüyor> Onları Mario oynuyorsun. Ne? Yani. Olsun. Ben bütün Pokemonları'mı emulatorde bitirdim. <gülüyor> abi işte. abi. Neyse. Neyse. Ufaktan ufaktan e, kapatalım. Bir Ama kanalde... PC Master Race. <gülüyor> Bu arada uh, cloud computing falan streaming şu bu demişken Hı -hı. E, hani sistemizde de görmüşsünüz reklamı dönüyor. E, Stream e bir ben bakmanızı ederim. E, tavsiye ederim çünkü i̇şte tamamıyla geleceğin oyun stili. Aynen aynen. Çünkü tarayıcı e, üzerinden. Tarayıcı üzerinden full 3, e, 3D grafiklerle tamamıyla. Ya i̇şte onun onda birtüme yap, yapacaklar şeyler. Yeni konsollarda yani işte bu tarayıcı üzerinden muhabbetini cloud üzerinden e, işte çünkü hem epic bunun üzerine çalışıyor. Unreal motoru olarak. Hem de Crytek çalışıyor bunun üzerine. Hı hı. Böyle browser üzerinden nasıl çok grafikli, güzel grafikli oyunlar yapar diye. Yani e, şimdi ufak ufak zaten otur tür e, <gülüyor> computing ve streaming solution'ları da yani e, çözümleri de geliştiriliyor. Evet. Hani düşünsene mesela Bless diye bir oyun var benim beklediğim PC için gelecek olan MMORPG bir oyun. Hı hı. Hayvan gibi bir oyun tamam mı? Yani şu ana kadar görmediğin grafikler. Ama client'ına baktığın zaman istemci büyüklüğüne baktığın zaman 30 GB. Hı. Tamam mı? Ya yani 30 GB'ı tamam sen e, Kore'deysen, Japonya'daysan, Amerika'daysan indirirsin oynarsın Ama tamam yani. mı? <gülüyor> Burada, Burada abi, orada 30 GB nereye indiriyorsun yani. abi? Yani onun yani inmesi zaten belki... 3 gün sürer. Aynen. Oyunayana kadar. Satmaya kalksan da kaç değil diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Blu-ray'e mi sıkıştıracaksın? Ha, blu raya e blu, -ray, blu -ray Herkesin Blu-ray oynatıcısı yok ki. Yok. Yani Fantastik al şey. al, elin, al başına derdi. Bir tane bini bulacağım, indireceğim. Ondan alacak herkese. <gülüyor> aynen aynen. Bak o YO bir arkadaş, indirip satacaksın. <gülüyor> Sadece şey satacağım. Mesela işte bunu işte cloud computing ile streaming üzerinden halledebilsen, o evet. mis. Bütün bu cloud computing mavide içerisinde online nasıl işte ama. <gülüyor> Aynen. online ilk çıkan online ha. oldu ama online tutmadı battı gitti. Evet, evet. şimdi ana sıra on, şey aynı sistemleri uyguladılar. Amazon çok büyük para kazanıyor tabii eee cloud e, çözümlerinde ki hani kendi içeriklerini de üretmeye başladı Amazon yani, dizilerle evet. falan. Yani yakında oyuna girse de şaşırmam. Abi işte benim en büyük Netflix en keza... büyük istediğim şey şu e, Sony şu anda Türkiye'de yatırım yapıyor. Hı hı. Microsoft, Microsoft yatırım yapıyor. yapıyor. Yani olsun yapıyor. Microsoft yatırım yapıyor. Ee, yani bu iki firmanın bu yatırımları hakikaten kesmedik, devam ettirmesi. Ve yani ben de işte Xbox 360 olsun açtığımda, işte eğer Xbox One'ım olursa Xbox One açtığımda işte TV bu. İşte anlarsın ne bileyim. Digiturk. Anlarsın işte artık hani başka bir sürü yine böyle kanallar var. Yani hı hı. internet üzerinden şey edebileyim. Bunları mesela orada application'ını göreyim. Bunları oradan kullanabileyim. İşte ne bileyim Xbox, işte Digiturk için ekstradan kutu almayayım da. Anlarsın Xbox One'ı o kutu haline gelsin? Anlarsın mesela bunu... Hakikaten en, ço en çok istediğim şey bu. Ee, çünkü hani içeriye, yani içerik dediğim şey bu şekilde ulaşmak ben istiyorum. Sonra hani e, Bu şekilde ulaşabilecek bir hale gelirsen, bu kaliteyi yakalarsak hakikaten Türkiye'de de. Ben parasını verip de ondan sonra o kaliteyi, yani o içeriği e, seyretmeye razıyım. Zaten sen şu anda hiçbir şeyinden yararlanamasan bile Xbox Live 50 dolar veriyorsun. Ha yani onu zaten veriyorum ama hani ekstra işte yok bilmem ne üyeliğidir. Zartı üyeli. Çünkü Xbox Live'e sen Ondan sonra 50 dolar versen de HBO'yu orada kullanmak ha. için HBO üyeliğine ihtiyacım var. Tamam onlar var. ayrı. Ama hani burada da yani o bile olsa, olsun e, yine de o içeriye, o orada ulaşabilmek çok önemli yani İnanılmaz şeyler var, hiçbirine ulaşamıyoruz. Hakikaten insanın canı sıkılıyor. Dijital, ondan film izleyebiliyorsun, her şey yapabiliyorsun. Evet. Ee, bu bu bu içeriği işte sağlayabilmeleri aslında önemli. Yani bence Türkiye'de hani oyun oyun sektörünü geliştirmek bir yana aslında bu firmaların da buna da yatırım yapmaları lazım. Çünkü Türkiye'de daha gelişmekte olan kısım eğlence yani şimdi, eğlence şimdi, sektörünün bu şimdi yönü var. Türkiye'de ne olabilir, ne olamaz, ne eksik e tartışmaya başlarsa ha, zaten yani podcast oraya, bitmez ama yani zaten yani yani şunu belirterek geçmek istiyorum Yok abi, yani gidebilecekleri yer çok fazla potansiyel çok fazla potansiyel çok fazla var, ama yapılmamış bir potansiyel bu şu yani kimse üstüne alınmasın ama Türkiye'de tamam mı şu şöyle bir fark gerçek var abi tamam mı zengin fakir ayrımı çok büyük gelir düzeyi çok büyük yani gelir farkı çok büyük sosyoekonomik farklar çok yani kutuplaşma çok evet. bunun üzerine şey var e, hani yani biz sonradan görmüştük var, tamam mı? Sen işte yürümeyi bilmeden işte e, Ferrari'ye binmeye çalışıyorum millet, evet, anladın evet, mı? Evet. Dolayısıyla yani bu sadece tüketici de olan bir şey değil, satıcı da olan bir şey. Evet. Adam e, zamanında girmiş piyasaya, tamam mı? E, rekabeti yok, piyasayı domine etmiş, teker olmuş hani ürün seçip ürün satmayı bilmese bile <gülüyor> adam hiç yani ürün ne olursa olsun kafadan ben yüzde otuz marş koyarım demesini biliyor. Evet. Anladın mı? Sen bunu kullanıcıya ulaştırmak için ekstra bir çaba harcamıyor o, o satıcı. son Yani, yani ona, işte, kendici, işte, tamam mı? işte o yüzden şimdi bu adam işte o, o konuda şöyle bir şey var. Ee, sen eğer gidip de nasıl böyle bir farklı bir arayüz böyle bir farklı müşterinin son müşterinin son kullanıcına ulaşabileceği bir arayüz sunarsan o zaman işte o son kullanıcı zaten hangisine bakıp doğru sonu ama işte benim, seçecektir. Hani ben benim demek istediğim o zaten. Senin o platformu sunabilmen evet, için, abi, için abi, o, abi. o o platformu sunabilmen için anlaşman gereken o kadar çok farklı ha, yer öyle, var evet. ki. Şimdi sen evet. her biriyle anlaştığın abi, zaman, abi, her biri de cebinde yani, %30 istediği zaman. Yani tabii şimdi orası söylemeyeceğim ama şimdi burada da olsun biraz şeyin gücünü kullanman gerekiyor. Yani sen global bir firmasın tamam yani. Microsoft'ınin bu... global bir firmasın. Yani burada ve işte son dediğin global bir firmasın yani birazcık e, bunca senin bunca zamandır mesela Sony. Hı hı. Yani, ulan, Walkman'den biri. aslında hayatında olan bir firma bu senin. Yani daha kendi ismini bilmiyordu. Sony vardı yani öyle. E, bu bu filmi olarak sen zaten e, böyle bir yapılaşmayı Türkiye'de yapamayacaksan o kim yapacak zaten? Hayır işte yani ya, bu adamla dize getiremeyeceksen bu. kim getirecek yani? yani? Kimse getiremeyecek abi. O sen zaman... burada yani ben Sony'yim deyip de dikleşebileceğim bir adam yok. Hayır ba ama. Bana ne istediğin kadar için diyecek. Hayır Yılın adam var. Çalışacaksın abi sen. Yani çalışacaksın ya. Adam karnına karnına çalışacaksın. En sonunda açacak ağzını yani. Çok zor abi. Yani birisinin tamam ben e, hani. etmek Evet kardeşim. ben e, birisinin hani ben e, bu hizmetten en az bir sene sadece yatırım gözüyle bakacağım. Kar e, istemiyorum. Ya yani o bir senelik kardan vazgeçiyorum diyebilmesi lazım ki ben çok bunu ama şey, bakın, mantıklı görmüyorum risk, şu anda. Ama risk yani. aldıkları zaman risk aldıklarında aslında karşılığında aldıklarını görüyorlar. Yani zamanında işte sonra gidip God of ondan sonra reklamlarla bilmemlerle ondan sonra ucuz fiyattan satışa sundular. Hı -hı. Risk aldılar ve karşılığında aldılar. İşte gittiler Türkçe oyun yaptılar. Ondan sonra risk aldılar ama, ama karşılığında işte aldılar. Ama o riske kim alıyor? Ve alıyor. devam tamam, ha, o o Sony alıyor. Sony alıyor ama, Sony alıyor. ama, ama işte aldığımız... networking vesaire işini içinde olduğu zaman o riski senin hizmeti aldığın herif e, mesela işte atıyorum Digit Türk'ten alacaksan senin bu riski Digit Türk'te paylaşıyor olman lazım. Evet, Digit tabii, Türk zaten kendi Ama... içeriği olmadığı için gidiyor işte HBO'dan atıyorum Hı. Game of Thrones alıyor gidiyor işte Showtime, Dexter alıyor. Hani bu riski de onlarla bölüştürmesi gerekiyor. Anladın evet. mı? Ya da gidecek e, globalde işte konuşacak. Hani HBO'da Graval'de diyecek de, ki. Globalde gidip diyecek ki Microsoft'da HBO'ya sen bu Xbox Live'de bu hizmeti veriyorsun. Aynı hizmeti ben Türkiye verilmesini istiyorum. Ondan sonra e, ha, bunu orada, konuşacağız diyecek. Orada diyecek ki benim o Game of Thrones baskı yapacak ha, yani. Benim Game of Thrones lisansım zaten şey, e, CNBC'ye yani satılmış CNBC de, e, durumda şu anda. O zaman konuşacağız. O tersten bir işte baskı olmuş. Bu arada CNBC'de... E, CNBC'nin mecbur kalacak. Peki abi. MSNBC... <gülüyor> Peki abi. <gülüyor> MSNBC dahilinde bir... E, Anlaşmalar ne kurum... yer alması gerekiyor? İşte anlaşmalarda yer olması gerekiyor. Önden yapılmış anlaşmaların hani bir şekilde modifi edilmesi veya işte sıfırlanması gerekiyor olacak olacak merak etme millet zaten onları ayran içmeye başlayınca bütün bunların hepsi olacak. <gülüyor> Evet. Sonuç olarak ben E3'ten çok mutluyum ee, Oyunculuk için güzel şeyler olacağını inanıyorum Oyunlar da bir önce çıksın, konsolda hemen çıksın. Hangisini alacağımıza Ve karar verelim. Bu arada Alalım, ben de e, PC oyun geliştiricilerine sesleniyorum buradan, tamam mı? Bu mobil oyun furyası tamam bir sene iki Aa, sene gidecek. Ah, götürmeyin PCciler. Mobil oyun furyası bir sene iki sene gidecek. Şimdi kafanızı mobil'e yürüyorsunuz ama yani eski kesik geri döneceksiniz. Bırak bırak, bırak bu işleri. O yüzden sallayın mobili. Mobili zaten yapan yapıyor. Tamam mı? O yüzden... Konsollar PC, rules. PC oyun geliştirmeye bakın arkadaşlar. Hiç PC, PC yalan. Konsol. Ya bu aralar işte özellikle ben MMO takip ettiğim ya için. MMO MMO, MMO'nun şeyi biliyorsun. E, ana vatanı Kore. Ha. Kore'deki bütün firmalar kafayı mobil oyunlarla bozmuş durumda. O yüzden... Yani önümüzdeki iki sene herhalde en taş çaklasa bir ya da iki tane ya yani ya adamla şu, şu moda geçtiler ya ya AAA title yapacağım diyor tamam mı? İşte e, Ion gibi, Tara gibi Hı. yani AAA title yapmayacaksam da hiç yapmayacağım diyor. İyi. Yani şu anda orta, orta düzey e, yani bizim A ya da B olarak sınıflandırdığımız oyun gelişlerine adam kalmadı ya. Yani bizi Çin oyunlarına muhtaç bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tayland oyunlarına muhtaç bırakmayın. Yapın bir şeyler kardeşim. Yapın. Neyse çok konuştuk zaten. Evet, bu Uzadı. Uzadı. Daha da uzar. Daha da uzar. <gülüyor> zaten şeyiz uykumuz var. Saçmalıkça saçmalıyoruz. <gülüyor> Konsolların da teknik özelliklerine girmedik. Zaten internede gırla var. <gülüyor> Girin bakın onlara. Karşılaştır kadar. Kağıt üstünde karşılaştır. Karşılaştır nereye kadar. Hı. Oyun görmek istiyorum ben. Oynamak istiyorum. Kinekle nah çekmek istiyorum. <gülüyor> Neyse. Eee. Burada bitirelim, bitirelim. Ben Aristo. ExoBlyon. Hederinli.com. Hederinli.com. Görüşürüz. Nintendo World.